Eşhedü enne an, muhammedan resulullah 'RE Greek Bani irgendjee Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi, ve ashabihi ve etbaihi ecmain. 82 yıl 82 sahabi projesinin 70. programına ve gerçekten asr-ı saadetin çok farklı bir siması olan Hz. Bilal Efendimiz'in adına kurulmuş bu güzel sofraya bizleri kavuşturan alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen, miladi olarak da doğum günlerinin içerisinde bulunduğumuz, Kur'an'ın ifadesiyle Hatemen Nebiyin olan o güzel yürüyüşün son mührünü basan, alemlere rahmet olarak gönderilen, usvetun hasene olan, en güzel örnek olan, siracen münir olan, karanlıkları aydınlatan, bir güneş, bir ay olan, nur üstüne nur olan, gönüllere safa, Hazreti Muhammed Mustafa'ya, binlerce kez salat ve selam olsun. Onun mübarek ellerinde yetişen, adını bilip bilmediğimiz, ama her biri hayatın farklı alanında bize rehber olan, önümüzü aydınlatan, semanın en parlak yıldızları, yollarını kaybedenlere yol gösteren yıldızları, Ashabı kiram efendilerimizin hepsine binlerce kez selam olsun. Ve bugün adına bu güzel vilayette meclis kurduğumuz Hazreti Bilal Efendimiz'e binlerce selam olsun. Onun adına kurulmuş bu meclise uzaktan yakından gelen siz kardeşlerime de selam olsun, atıfet olsun nimet olsun, bereket olsun, rahmet olsun, Allah hepimizin istifadesini arttırarak şu meclisten ayrılmayı bizlere nasip eylesin. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, her ilde bir sahabi efendimiz belirlenirken, Denizli'nin nasibi çoktan belliydi. Neden? Çünkü Denizli horozuyla meşhur bir yer. E, i̇man ettiğimiz peygamberimiz de diyor ki horoz bizim müezzinimizdir. Müezzinden bahsedilen bir yerde de herhalde en başa yazılacak olan isim Hazreti Bilal'dir. Ona sövmeyin diyor Efendimiz birçok sahih hadis kitabında. Horoza sövmeyin çünkü o sizi sabah namazına kaldırır der Yine aleyhissalatü vesselam efendimiz Horozun ötüşünü duyarsanız Allah'tan lütuf ve nimet isteyin Çünkü o bir melek görmüştür Gördüğü melekten dolayı ötüyordur Bunları söylüyor efendimiz Başka bir şey daha söylüyor Çok güzel bir latife Zaten latifeyi latif kılan da El Latif olan Allah'ın istediği şekliyle mizahın ahlakının kullanılmasıdır. İbnül Cevzi'nin El Eskiya isimli kitabında okuyoruz bu rivayeti. Oturuyorlar bir gün Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam ashabın büyükleriyle Hazreti Bilal de orada. Bir ara Hazreti Bilal müsaade istiyor Efendimizden. Ya Resulallah işim var diyor. Efendimiz sormaz kolay kolay kimseye işin nedir diye. Ama Bilal'le hukuk başkadır. Biraz sonra anlatacağım size. Ne işin var diyor. Ya Resulallah pazardan bir horoz aldım. Onu keseceğim diyor. Bilal diyor hiçbir müezzin başka bir müezzini kurban eder mi? Keser mi? Gülüşmelere sebebiyet veriyor. Ve Aleyhselat ve selam efendimiz yine orada Hazreti Bilal'le doğal müezzin olan horozu bir anda anarak böyle bir yakınlıkları olduğunu ifade ediyor. Peki öyleyse eğer biz niye Denizli'de Hazreti Bilal'i anlatmayalım ki? En güzel isim oydu. Bu güzel isim bu güzel mecliste ev sahibi olacak inşallah. Ben onu anlatmayacağım haşa. Ben kimim ki onu anlatayım? İnşallah o kendisini ayna, anlatacak. Ben bir ayna olup yansıtabilirsem eğer kendimi bahtiyar sayacağım. Sözün başında da duam odur zaten. Allah beni gölge etmesin. Beni ayna kılsın. Ayna kılsın ki Hazreti Bilal Efendimiz 14 asır öncesinde yaşamış olduğu o hayatı ile aradan 14 asır geçmesine rağmen yani 21. asırda bizim gibi adam olmaya ihtiyacı olanları bir şekliyle alsın yorsun, yorsun, istenilen kıvama getirip istediğimiz ve özlediğimiz seviyeye kazandırsın inşallah Allah bunu hepimize nasip eylesin kıymetli kardeşlerim Hz. Bilal Miladi 580'de yani nübüvvetin 30 yıl öncesinde doğuyor. Mekke'de Cumhur oğulları mahallesinde. İman ettiğinde yaşı 30, Şam'da vefat ettiğinde miladi olarak konuşuyorum, yaşı 60. 60 yıllık hayatın 30 yılı terazinin bu kefesinde cahiliye üzerine yaşanmış, 30 yılı terazinin bu kefesinde İslam üzere yaşanmış. 60 yıllık bir hayat İslam'la cahiliye arasında iki hayatı da dolu dolu yaşamış biri olarak iki hayatın arasındaki farkları da hayatıyla bize gösteren bir muallim bir müderris o. Onun hayatına bu nazarla bir baksanız. Hz. Bilal şunları söylüyor Cahiliye dediğiniz sistem insanların renkleriyle Dilleriyle Kavimleriyle Kabileleriyle Sosyal statüleriyle Makamlarıyla Mefkileriyle ilgilenen bir karanlık sistem Ama bu tarafta İslam söz konusu olduğu zaman Aynı Bilal Öyle bir dine inandım ki ne benim milliyetimle Ne benim rengimle Ne benim dilimle Ne benim memleketimle Ne benim köleliğim ya da özgürlüğümle ilgilenmeyip La ilahe illallah dedi, der demez Şöyle alıp Bir tarağın dişleri gibi Aynı seviyeye getiren Asıl üstünlüğün hiçbir zaman insanın kendi elinde olmadığı özelliklerde olmayan asıl üstünlüğün Allah'a karşı bir şekliyle kulluk vazifesini yerine getirmek ve takvada olduğunu söyleyen bir başka muallim o cahiliye ile İslam arasında o farkı o kadar derin fark etmiş ve yaşamış ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Bilal Müslüman olduktan sonra onu Bilal-i Habeşi olarak anmaya devam etmiş ve ona her zaman için mecliste bir başka yer ayırmıştır. Allah aşkına küçük bir tez yapalım mı Hazreti Bilal'in bizim dünyamızdaki yerini de anlamamız için? Aşere-i Mübeşşere, Ashab-ı Kiram Efendilerimizin ilk derecede en Üst sırada olan insanlardır. Cennetle müjdelenen on sahabi. Şöyle bir sorun sokakta. Eğer on tane insan aşere-i mübeşşereyi saymaya kalksa bilerek ya da bilmeyerek Hazreti Bilal'in adını aşere-i mübeşşerenin içerisinde sayacak. Ve bazı isimleri düşürerek Bilal efendimizin ismini öne çıkaracak. Neden? Çünkü onun hatıraları ve onun cihana bıraktığı iz o kadar derin ki o on tane bahtiyar insanın ismi unutuluyor ama Bilal'in ismi unutulmuyor. En az sahabeden haberdar olan birisi bile Hazreti Bilal'in adını bilir. Ezanla Hazreti Bilal arasındaki bağı bilir. İşte bu aleyhissalatü vesselam efendimizin kurmuş olduğu nübüvvet medresesinde Hazreti Bilal'i bir köle olarak alarak adım, adım adım adım adım ulaştırdığı noktayı gösteren en bariz işarettir. Ve efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Bilal'in üzerinden bazen Cahiliyenin kötülüklerini bize anlatır. Çok severler birbirlerini aslında. Hazreti Ebuzer ile Hazreti Bilal. O yakınlıktan dolayı bir gün aralarında konuşurlarken nasıl olmuşsa Hazreti Bilal biraz kızdırmıştır Hazreti Ebuzeri. O kızgınlıkla bir anda "Uskut İbnü Sevda" demiştir. "Suz ey siyah kadının oğlu." Bunu der demez Hazreti Bilal boynunu bükmüş ama Hazreti Ebu Zer'e bir şey söylememiş. Varmış gelmiş Resulullah'ın huzuruna. Ya Resulallah Ebu ile aramızda şöyle şöyle bir hadise geçti. Ve sözün sonunda o bana sus ey siyah kadının oğlu dedi. Bunu Ebu Zer mi dedi diyor Peygamberimiz. Çağırın gelsin Ebu Zer'i. Ebu Zer geliyor daha hiçbir şey söylemeden sallallahu aleyhi ve sellemin sözü şudur. Ebazer senden halen cahilyenin kokusu geliyor. Sen Allah'ın kullarına renklerinden derilerinin renklerinden dolayı söz mü söyledin? Senden halen cahilyenin kokusu geliyor. Ne yapacaktır Hazreti Ebuzer? Kuldur. Beşerdir hata yapacak sahabe hatasız insan demek değil sahabe hatasından dönen insan demektir dönüp gelecekler oradan Allah Resulü'nün huzurundan ayrılır ayrılmaz Bilal'in evine gidecek Hazreti Ebu Zer başını koyacak Bilal'in eşiğine Bilal diyecek o ayağınla seni ve Resulullah'ı kızdıran şu sözleri söyleyen ağzıma basmadıkça Allah'ın adına yemin olsun ki ben başımı eşiğinden kaldırmayacağım. Hazreti Bilal diyecek ki kaldır affettim seni. Hayır diyecek. Ne kadar zorlarsa ya kaldırmayacak. Bakacak ki olacak gibi değil. Hazreti Bilal hafifçe ayağını Hazreti Ebuzer'in ağzına sürecek de öylece kalkacak birbirlerine sarılacak ve helallik dileyecekler ve vesselam Efendimizin o gün orada verdiği o tepki cahiliyeyi son noktasına kadar yaşamış İslam'a da kavuşunca İslam'ı da son noktasına kadar yaşamış olan Hazreti Bilal'in üzerinden insanlığa aleme vermek istediği bir mesajdan dolayıdır o insan 30 yıl boyunca Mekke'de ileride adını çokça duyacağımız Ümeyye İbni Halef'in kölesi olarak yaşayacak. Babası Rebah İslam dönemini görmeden vefat edecek. Ancak annesi Hamame Müslüman olacak, sahabi olma şerefine nail olacak, oğluyla beraber Resulullah'la birçok hatıranın altında onun da imzası olacak. 20'li yaşlara gelince Hazreti Bilal, Efendisi tarafından güvenirliği anlaşılınca, Bustra'ya, Şam'a kafile başında gönderilecek. Bakın nasıl bir köleden bahsediyoruz. Emniyeti yansıttığı için, Efendisi tarafından takdir ve taltif gördüğü için, böyle bir ödüle muhatap kılınacak. Ve o sıraya Şam'a, Ticari seferlerle gidip gelirken Hz. Ebubekir'le Bekir'le de bazen yol arkadaşı olacaklar. Daha o günlerde İslam yok ama Bilal'in yüreğinde bir sıkıntı var. Ara ara içindeki o sıkıntıyı Hazreti Ebu Bekir'e açınca Hazreti Ebubekir Bekir onu teskin etmeye çalışacak ama onun da bildiği fazla bir şey yoktur o günler. Günler böylece gidecek. Ve yaşı 30'a vardığı zaman Hazreti Bilal'in tarihlerde miladi 610 olacak. Günlerden Kadir gecesi, kader gecesi olacak. İlahi kelamın ilk ayetleri Peygamber aleyhissalatü vesselama nazil olacak. İlk insanlar, ilk müminler Hatice anamız, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali, Zeyd bin Harise daha bir elin parmaklarını geçmemiş. Hazreti Ebubekir Bekir Bilal'in kapısında Bilal diyor Şam'a gider gelirken bana bir şeyler anlatıyordun Soruyordun da sana cevap veremiyordum O sorularına cevap olabilecek Cevap verebilecek şey oldu Ne oldu diye soruyor Gelen Vahiden ve Abdülmuttalib'in yetiminin giydiği nübüvvet tacından bahsediyor ve Hazreti Bilal daha işin ilk günlerinde varıyor Resulullah'ın huzuruna. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek iman ederek o ilk halkanın içerisinde yer alıyor. Tabi'nin büyük imamlarından mücahit olayı bize resmederken şunu da diyecektir. Yedi insan ilk günlerde İslam'ını açığa vurdu. Kimdir o yedi insan? Resulullah, Hazreti Ebubekir Bekir. Bunlar zaten biliniyor. Yasir, Sümeyye, Ammar, Habbab ve Bilal. Arkadan saydığı Mücahid'in beş ismi Mekkeli değil. Beşi de Mekke'ye dışarıdan gelmiş köleler. Ama bu köleler İslam'ı benimsedikleri anda Başlarına gelecekleri bile bile imanlarını gizlemeyerek Mekke'nin sokaklarında bulundukları yerlerde efendilerine karşı imanı haykıracaklar. Allah onlara öyle bir misyon vermiş. Peki imanı haykırmak bugünkü gibi ucuz mu? Elbette ki hayır. O gün la der demez. Bir şeyler sarsılıyor aslında bakarsanız bugün de sarsılmalı ama biz tam anlamıyla kelime-i tevhidi özümsemediğimiz için anlayamadığımız için hayatımızda la ilahe deyince yıkılan bir şeyler olmuyor. Ama o gün tevhidi tevhidin ilk muallimi olan Resulullah'tan öğrenen o tevhid kahramanları. La ilahe illallah derdemez, imanlarının bedelini son noktasına kadar ödüyordular Ve Hazreti Bilal de onlardan birisiydi İlk günlerden itibaren başladı işkenceler Ümeyye İbni Halef onun efendisi Öyle işkenceler yapıyordu ki Kızgın taşların üzerine yatırmamak mı Çöl kumlarının önünde saatlerce bekletmemek mi Boynuna ip atıp insanların içerisinde Mekke'nin sokaklarında dolaştırmamak mı? Kamçılarla eziyet etmemek mi? Aklınıza ne geliyorsa her türlü işkenceyi Hazreti Bilal'e reva görüyordu. Peki işkenceyi gören Bilal ne yapıyordu? Kamçının sesine alışmıştı Mekke, Bilal'in sesine de alışmıştı. Her kamçının sesi onun simsiyah bedenine inip de ses olarak yukarıya çıktığı zaman o sesle beraber Bilal'in dudaklarından dökülen kelime ahad ahad idi. Allah birdir Allah birdir. Çılgına dönüyorlar. Öyle şeyler yapıyorlar ki tahammülü mümkün değil. Ama Bilal... İmanın mutluluğunu yüreğinde hissetmiş. Asıl özgürlüğü Abdullah olmakta bulmuş. Allah'a kul olduğu için başka bir şeye kul olmamayı öğrenmiş. Allah'ın önünde eğildikten sonra başka hiçbir şeyde eğilmemek gerektiğini öğrenmiş. Bunları öğrendiği için ne gam yer o yediklerine... Ne gam ki o işkencelere hiçbir şeyi aldırmadan ne görüyorsa ne duyuyorsa ondan çıkan kelime ahad ahad oluyor. Bir gün yatırmış Mekke'nin görünen bir tepesinin üstüne çağırmış başkalarını da Ümeyye İbni Halef koca bir taşı Bilal'in göksünün üzerine koymuş. Elinde tahta bir put, Bilal'in ağzına doğru götürüyor. Bilal diyor, inkar et Muhammed'i, dön tekrardan ataların dinine, dön ki seni bu eziyetlerden kurtarayım. Ama Bilal aleme ders veriyor, yine orada tavır, yine orada söz, yine orada seda, aynı söz, aynı seda, ahad ahaddir. Benim aziz kardeşlerim Zannetmeyin ki Bilal'in destanı bitti Sadece biten, değişen işkence'nin ya da imtihanın araçlarıdır İstiyor musun Bilal'in yolunda olmak? Şunu bil ki Bugünkü Ümeyye İbni Halefler Senin göksünün üzerine taş koymayacaklar artık Senin yaşadığın topraklarda da Çöl diye bir şey yok. Senin bilalce imtihanın neysen artık hayatın içerisinde gençsin, kadınsın, erkeksin, amirsin, memursun, işçisin, işverensin, muallimsin, talebesin, tüccarsın neysen. Neysen hayatın içerisinde senin göksüne konulacak taş da o olacak bir gün senin göksüne konulan taş şehvet olacak bir gün senin göksüne konulan taş masa olacak bir gün senin göksüne konulan taş kasa olacak bir gün senin göksüne konulan taş nisa olacak bir gün senin göksüne konulan taş faiz olacak bir gün diploma olacak bir gün şu olacak bu olacak eğer sen Aynen Hazreti Bilal gibi ben Allah'a kulluğu hiçbir şeye değiştirmem diyor. Şeytanın sana imtihan aracı olarak göksünün üzerine koyduğu şeye ahat ahat diyorsan yeminle söylüyorum vallahi de billahi de tallahi de bu çağın Bilal'inin rolünü oynamışsın. Çünkü Hazreti Bilal Efendimiz bize bunu öğretiyor. O aleme imanın bedeli nasıl ödenir onu öğretiyor. İmtihana karşı mümin tavrı nedir onu öğretiyor. Ve bize çok dersler veriyor. Dersleri alanlar var Mekkeli'de, Mekke'de. Hazreti Bilal'in iman yolundaki gayretini gördükleri için iman eden onlarca ismi biliyoruz biz siyerin sayfaları içerisinde. Dersini hakkıyla verdi Hazreti Bilal. Aynı sahnede şimdi ders verecek başka bir isim çıkıyor ortaya. Kimdir o? Hazreti Ebu Bekir. Dayanamıyor akıllı tüccar olan Hazreti Ebubekir Bekir. Varıyor Ümeyye İbni Halef'in yanına. Aradan 4-5 sene geçtikten sonraki hadiseyi söylüyorum size. Ümeyye diyor satar mısın Bilal'i bana? Ümeyye diyor ki satarım zaten yorulmuş işkence yapmaktan. Ne kadar diyor yedi, yedi okuye diyor. Okuye dönemin bilinen bir birimidir. Tamam diyor sayıyor yedi okuye bedelini vererek Hazreti Bilal'i özgürlüğe kavuşturuyor. Olaydan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam haberdar olunca ellerini açıyor ve akıllı tüccar büyük tüccar olan Hazreti Ebu Bekir'e yaptığı bu büyük infaktan dolayı dua ediyor. Yıllar sonra Hazreti Ömer ne diyecektir biliyor musunuz? Ebu Bekir bizim seyyidimizdir, efendimizdir. O bir diğer efendimiz olan Bilal'i özgürlüğüne kavuşturmuştur. Ömer İslam'dan önce tenezzül etmez Hazreti Bilal'le konuşmaya. Ama İslam Hazreti Ömer'e de başka bir seviye kazandırdığı için söz böyledir. Ümeyye İbni Halef bu alışverişin arkasından ne diyecektir biliyor musunuz? Kandırdım Ebu Kuhafe'nin oğlunu kandırdım. İki ukiye etmeyen bir köleyi yedi ukiyeye ona sattım diyor. Sözü duyuyor Hazreti Ebubekir Bekir. O söze karşı söz şudur. Ders burada zaten. Diyor ki vallahi yedi değil yetmiş ukiye isteseydi yine de Hazreti Bilal için verirdi. Neden? Ümeyye cahiliye gözlüğüyle bakıyor. Sadece Bilal'in köleliğini ve rengini görüyor. Hazreti Ebubekir Bekir İslam gözlüğüyle bakıyor. O derinin altındaki imanı görüyor. Bilal'in aslında nasıl bir konumda nasıl bir değerde olduğunu biliyor. O günlerde babası Ebu Kuhafe'de Hazreti Ebu Bekir eleştiriyor. Ne diyor biliyor musunuz? Oğlum diyor bütün sermayeni beş para etmeyen köleleri alarak azat ettin. İlle de köle alacaksan bari işe yarayanları al. Hiçbir şey demiyor Hazreti Ebubekir Bekir. Aradan 20 sene geçince biraz sonra size anlatacağım. Bilal Kabe'nin damında ezan okuyunca baba Ebu Kuhafe'ye diyor ki Hazreti Ebubekir Bekir. Baba diyor 5 para etmeyen bir adam mı almışım yoksa Resulullah'ın Kabe'nin damına çıkardığı bir adamım almışım? Hazreti Ebubekir Bekir gerçek bir tüccardır. Nereden karın geleceğini bilir Asla yanlış yere yatırım yapmaz Bir verip 700 kazanan o yiğitlerdendir o Gerçek ticaret ehli olarak bize işin yolunu ve yöntemini gösteren birisidir Azat edildikten sonra Hazreti Bilal'in hayatı Hep Resulullah'ın yanındadır Allah Resulü Mekke'de neredeyse Bilal orada Darül Erkam'da mı? Şibi Ebi Talip'te mi? habeşistan'a Müslümanları yolcu etmekte mi? Taife Efendimiz gidince onu karşılamak mı? Akabe Efendimiz gittiği zaman onu yolcu edip sonra yolunu gözlemek mi? Aklınıza hangi sayfa gelirse Mekke'de Hazreti Bilal Resulullah'ın hemen yanı başındadır. Efendimiz Hazreti Bilal'i çok sevdiği amcasının oğlu olan bir şehadet kahramanı o ben onu Çanakkale'de anlattım çünkü Bedrin şehididir Ubeyde İbni Haris ile kardeş kılıyor daha Mekke'de birbirlerine kardeş kılarak adeta birbirlerine zimmetliyor. Mekke'nin o zorlu yollarında Hazreti Bilal'in tavrı böyledir ne zaman ki Yesrib'in kapıları imana açılıyor Hazreti Bilal de ilk hicret edenlerden biri oluyor. Geliyor Medine'ye Medine'nin havası iyi gelmiyor Müslümanlara en fazla eziyet çeken de Hazreti Bilal'dir. Özlüyor Mekke'yi Mekke'ye ait şiirler okuyor Mekke'ye özlemini ifade ediyor Resulullah orada ellerini kaldırarak şu duayı yapıyor. Allah'ım diyor nasıl bize Mekke'yi sevdirdinse Medine'yi de öyle sevdir. Resulullah'ın o duasının icabetine Medine'ye gelen Mekkeli Müslümanlar Medine'yi Mekke'den daha fazla seviyor. Nasıl yaptıysa Efendimiz o duayı biz bile şimdi Medine'yi daha fazla sevmiyor muyuz Allah aşkına? Resulullah'ın duası var o topraklarda o sevginin kaynağı da o. Medine'de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mescidini inşa eder etmez. Ensar muhacir kardeşliğini kurarken Makrizi'nin bize verdiği rakam 93 ensarı 93 muhacire kardeş kılarken simsiyah olan Bilal-i Habeşi'yi bedeni bembeyaz olan bir kabile liderine Hasami diye bilinen bir kabile liderine kardeş kılıyor. O zatın ismi Abdullah i̇bn Abdurrahman el-Hasami'dir. O kardeşlikleri bambaşka bir kardeşliktir. Yıllar yılı devam etmiştir. Aradan yıllar geçmiş. Hazreti Ömer'in hilafet günleri, o günler Hazreti Bilal Şam'da, Hazreti Ömer haber gönderiyor Hazreti Bilal'e. Bütün Müslümanları divana kaydediyorum. Herkesi bir sicile dahil ediyorum. Seni Bilal kimlerin altında yazayım diye sorduğunda... Sözü şu oluyor madem Resulullah beni ona muhacir kardeş kıldı beni ondan ayırma Ömer diyor ona kardeş kılınmak istediğini söylüyor. O günden sonra Resulullah neredeyse Medine'deki 10 yıllık hayat da böyledir Bedir'de Bedir'de Uhud'da Hendek'te Hayber'de Hudeybiye'de Tebuk yolunda Mekke fethinde Veda haccında Aklınıza gelen her yerde Hazreti Bilal Resulullah'la beraberdir. Sadece ben size Bedir'i anlatacağım. Sonra sözü asıl söyleyeceğime getireceğim çünkü. Hicretin ikinci yılında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Bilal'e söylüyor. Haberdar et Müslümanları. Buyut-u Sukya denilen hani tirengarı var ya Osmanlı tirengarı hemen onun önüdür zaten. Orada Müslümanlar toplansın. 313 kişi toplanıyor. Medine'den 160 kilometre uzaklıktaki Bedre doğru yola çıkıyorlar. Bedir için Efendimiz Aleyhisselatü vesselam askerlerini konuşlandırıyor. Herkesin görevini belirliyor. O gün karşı tarafta Müslümanlar da aynı elbiseleri giyiyorlar. Aralarında elbise farkı yok. Öyle olduğu için savaşta Karşı tarafın askeriyle kendi tarafındaki askeri ayıran en temel özellik paroladır. O parolayı dillerden düşürmeyen Müslümanlar, müşriklerle birbirlerinin farkını ortaya koyuyorlar. Efendimiz askerlerini konuşlandırdıktan sonra bana Bilal'i bulun getirin diyor. Hazreti Bilal Resulullah'ın huzuruna geliyor. Bilal diyor biraz sonra savaş başlayacak. Ben Bedrin parolasını belirledim. Bedrin parolası nedir biliyor musun?" diyor. Allah ve Resulü daha iyi bilir diyor. Bedrin parolası 13 yıl boyunca senin ve senin gibi iman edenlerin imanlarının bedellerini ödemek için dillerinden düşürmedikleri kelimedir. Nedir? Ahat ehaddir. O gün Meleklerin imrendiği o 313 insan Bedir'in meydanında ehad ehad diyerek karşı tarafla savaşacaklar. Savaş başlıyor, 70 müşrik öldürülüyor, çok ciddi oranda da esir alınıyor. Sonra sayı 70 tane olacak. 14 tane de Müslümanlar şehit veriyorlar. Tam savaşın sonlarına doğru Abdurrahman İbni Af toplamış ganimetleri kucağına Çadıra doğru götürürken arkadan tanıdık bir ses duyuyor. Tanıdık ses ona diyor ki ey Abdu'af. Abdu'af Abdurrahman İbni Af'ın önceki adıdır. Müslüman olmadan önceki adı öyleydi. Resulullah Müslüman olduğu gün Af'ın kulu mu olur dedi. Onun ismini Abdurrahman diye değiştirdi. Abdu'af deyince dönüp bakmıyor. Biliyorlar ikisi birbirlerini Mekke'den tanıyor. Abdü Af'a icabet etmeyince o da inat etmiş Abdurrahman dememeye. Ey Abdü diyor öyle deyince dönüp bakıyor. Dönüp bakıyor ki Ümeyye İbni Halef oğlu Ensar'dan birkaç tane Müslüman onları esir almış. Ey Abdul Ilah diyor benim bedelimi fidyemi almak üzere beni emanına almak istemez misin? Abdurrahman Rahman Af diyor ki tamam tamam. Ey Müslümanlar diyor Ümeyye İbni Halef ve oğlu benim emanımda benim himayemde onları himayesine almış çadırlara doğru götürüyor onlar oraya doğru yürürken Hazreti Bilal görüyor 13 yıl Mekke'de Hazreti Bilal'e yapmadığını bırakmayan o insanla Bilal karşı karşıya o anda diyor ki Hazreti Bilal ey Allah'ın düşmanı ''Şimdi Bedir ya senin ölümünü tadacak ya benim ölümüm, ya sen öleceksin ya ben öleceğim.'' diyor. Abdurrahman İbni Af diyor ki ''Bilal bırak diyor onu ben onu himayeme aldım.'' ''Ey Abdurrahman'' diyor ''Bugün himaye falan yok ben hiçbir şey dinlemem.'' diyor. ''Müslümanlar'' diyor ''Allah'ın düşmanı burada haydi.'' diyor. ''Müslümanlar çember ediyorlar, Hazreti Bilal çıkıyor.'' Ümeyye İbni Halefi orada kılıcıyla doğuruyor. Ammar bin Yasir de Ümeyye İbni Halefi'nin oğlunu. Tekbirler inliyor. Müjde geliyor Allah Resulüne. Ya Resulallah bize o kadar işkenceyi yapan Ümeyye İbni Halefi Allah Bedrin meydanında zelil kıldı. Bizi ise aziz kıldı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da seviniyor. Ellerini açıyor. Dua ediyor orada Hazreti Bilal'e o andaki o kametine de. Bilal'in Bedir'deki hali böyle. Hangi birini size anlatsam Uhud'da ayrı Hendek'te ayrı. Hele hele Bilal'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kapısında gece nöbet beklerken gündüz onun arkasında gezerken Bayram namazlarına yürüdüğü zaman elinde sütre Allah Resulünün arkasında adım adım onunla yürürken Resulullah nereye gidecekse onun arkasından onu gözetlerken geceleri bazen onun kapısının önünde nöbet tutarken onlarca hatırası var. Ben bunları anlatamayacağım zamandan dolayı ama bir şey anlatacağım sonra başka bir şey daha söyleyeceğim. Artık yaş gitmiş, yaşı, yaşı yaklaşık 50'ye doğru yürürken evlenmek istiyor Hazreti Bilal. Onun Gufre isimli bir kız kardeşi var, Halit isimli de bir erkek kardeşi var. Alıyor kardeşlerini Yemen menşeli olan bir kabilenin kızlarına talip olmak için Medine'de bulunan bir eve gidiyor. Dikkat buyurun. Bilal Efendimiz bize insanlık öğretecek. Bize müminlik öğretecek. Bize çok mühim bir ders verecek. Oturuyorlar eve. Karşı tarafta kızın babası. Ben peygamberin müezziniyim. Resulullah beni şöyle övdü. Bana şöyle dedi. Bunların hiçbirini demiyor. Beni, beni Ebu Bekir'e sorabilirsiniz falan. Bunları da demiyor. Büyük bir mahfiyetle. Büyük bir tevazuyla kız babasıyla şöyle konuşuyor falan diyor benim adım Bilal bu kardeşim Halit ikimiz de Habeşistanlıyız bizler yıllar yılı küfrün bataklığında dalalette sapıklık içerisindeydik yıllar yılı da köle olarak Mekke'de Falanca'ya, filancaya hizmet ettik. Ama sonra Allah bizi İslam'la şereflendirdi. Asıl kulluğu biz öğrendikten sonra başka hiçbir kapıya kul olmadık. Biz böyle iki tane Müslümanız. Bize eğer kızlarınızı verirseniz Allah'a hamd ederiz. Eğer vermezseniz Allah büyüktür der başka kapıya gideriz. Siz bilirsiniz. Bu kadar içten ve mahfiyet adına... Hiçbir büyüklenme emaresi taşımadan ben şöyleydim ben böyleydim bunlara girmeden halini tam anlamıyla ortaya koyduğu için o ensari ev tamam diyecek kızlarını Bilal ile kardeşi Halid'e verecektir. İşte Hazreti Bilal'in Bilal hayatından mahviyet adına böyle bir mesaj var. Şimdi benim aziz kardeşlerim. Hazreti Bilal der demez aklımıza gelen ilk şey nedir? Çok güzel yaptılar Allah razı olsun kardeşlerimizden güzel bir ezanı Muhammediye'yi Bilal'in sofrasının önüne koydular. Bilal der demez aklımıza gelen ezandır. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu seyyüdül müezzin olarak atadı. Yani müezzinlerin efendisi. Peygamber Mescidi'nin 3 tane müezzini var. Ebu Mahzura, Abdullah İbni Ümmü Mektum, Abese Suresinin naziline sebep olan o büyük insan, baş müezzin, bu işin üstadı, efendisi ise Hazreti Bilal. Bilal ve ezan dersek, 10 yıl boyunca Hazreti Bilal'in Medine'de okuduğu her bir ezanın, bir başka tadı, bir başka hatırası, bir başka güzelliği var. E ben şimdi size Hazreti Bilal'in ezanlarını nasıl anlatayım? Ben size onun için beş tane ezan anlatacağım. Bunları anlatmasak Hazreti Bilal'i anlamamış oluruz. Hazreti Bilal'in ilk ezanı, Hazreti Bilal'in fetih ezanı, Hazreti Bilal'in veda ezanı, Hazreti Bilal'in Kudüs ezanı, Hazreti Bilal'in son ezanı 5 tane ezan var ki onun hayatında bir başkadır Hazreti Bilal'in ilk ezanı Mescid-i Nebevi inşa olmuş Müminler namaza davet edilecek Allah Resulü aleyhissalatü vesselam istişare ediyor sahabeyle Birileri diyor ki ya Resulallah çan çalalım Birileri diyor ki boru çalalım Birileri diyor ki ateş yakalım Birileri başka bir şey söylüyor. Kim ne söylerse söylesin. Allah Resulü bu olmaz diyor. O gün o mecliste bir karar çıkmıyor. Dönüp geliyor Müslümanlar evlerine. Ertesi gün sabah namazına koşa koşa gelen birisi var. Ensardan tarihe sahibul ezan olarak geçen Abdullah İbni Zeyd. Ya Resulallah diyor ben bugün rüyamda. Şöyle şöyle bir şey gördüm rüyamda bir zat bana gel, göründü bana ezanı arkasından kameti öğretti Allah Resulü dinliyor ezanı o anda Ömer de geliyor ya Resulallah diyor vallahi aynı rüyayı ben de gördüm diyor Efendimiz daha da seviniyor o anda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çabuk bana Bilal'i çağırın diyor. İki tane burada soru sormamız lazım. Benim kıymetli kardeşlerim meseleyi anlamamız için. Sorulardan biri şu. Onlarca sahabinin içerisinde Allah niye bu rüyayı Hazreti Ömer'e ve Abdullah İbn-i Zeyd'e gösterdi? İkinci soru. Onlarca ismin içerisinde neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk ezanı Hazreti Bilal'e okutacak. Sesi güzel olduğu için mi? Hayır. İnanın, sesi Hazreti Bilal'den daha güzel olan sahabiler var. Nereden çıkarıyoruz bunu? Mesela efendimiz Abdullah İbni Mesud'dan Übey İbni Kaptan, Ebu Musa el-Eşariden Kur'an dinlemiştir ve seslerini övmüştür. Ama Hazreti Bilal'in sesine övgü yapabilecek bir tek hadis yoktur Resulullah'a nispet edilen. Demek ki mesele sesinin güzelliği değil. Peki sesi gür olduğu için mi? Hayır. Sesi daha gür olanlar da var. Mesela Sabit İbni Kays öyle bir gür sedalı sahabidir ki konuştuğu zaman Onlarca yerde sesi duyulabilecek kadar gür bir sedaya sahiptir. Onun için Efendimiz Sabit bin Kays'ı savaşlarda bu iş için kullanır. Bir de Hazreti Bilal Habeşlidir. Arap bile değil. Mahreçleri iyi çıkmaz. Birçok kelimeyi tam çıkaramaz. Şimdi söyleyeceğim size bir şeyi. Buna rağmen Resulullah... Neden Hazreti Bilal'e ilk ezanı okuttu? İki soru çok mühim cevap vermemiz gerekir. Sorulardan birincisi neden Allah Abdullah İbni Zeyd ile Hazreti Ömer'e o rüyayı gösterdi? Cevabı belli. Kim daha fazla ızdırabını çektiyse gece Allah'ın ikramına o mazhar oldu. Unutmayın benim aziz kardeşlerim. Sadık ve salih rüya nübüvvetin 46 cüzünden bir cüzdür. Eğer bir rüya sadık ve salih ise 3 tane mesajı vardır. Ya ikaz-ı rahmanidir ya mübeşşirat-ı ilahidir ya da iltifat-ı rabbanidir. Sadık rüyaları da Allah bu işin ızdırabını çekene ancak bahşederdir. Abdullah İbni Zeyd eve gittiği zaman dua dua yakardı Allah'ım dedi. Bir çıkış yolu göster ki bana ben o işareti yarın senin peygamberinle paylaşayım. Izdırabını çektiği için o gece girdi yatağa döndü o tarafa döndü bu tarafa gözyaşı döktü bir şekliyle dua etti. Allah da onun rüyasına Ezanı ve kameti koydu. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Peki neden Bilal? Onun da bir sebebi var. Ne sesi güzel olduğu için, ne sesi gür olduğu için. Ya ne için? Ahad ahad diye inledi ya Mekke'nin ilk yıllarında. Sabretti ve direndi ya. O direndiği için müminler çözülmedi ya. Vefa sultanı olan peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bedel ödeyene karşı vefalıdır. Asla bedel ödeyeni unutmaz. Erkam bin Ebil Erkam evini mi verdi bedel ödedi Medine'ye gelince daha kendine ev edinmeden Erkam'a ev verecek. Ötekisi şunu yaptı berikisi bunu mu yaptı? Onları unutmadan onlara bir şekliyle iltifat edecek. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bedeli birilerine kaymağı birine yedirtmiyor. Bu Resulullah'ın sünnetidir işte. Kim bedeli ödemişse iltifat da ona geliyor. Ve Hazreti Bilal ilk ezanı okuyarak Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o isteğini yerine getiriyor. Aradan bir müddet geçiyor. Hazreti Bilal'i şikayete geliyorlar peygamberimizin huzuruna. Ne için biliyor musunuz? Diyorlar ki ya Resulallah Bilal Arap değil. Harfleri de tam çıkaramıyor. Baksana eşhedü diyemiyor. Eshedü diyor. Habeşistanlar öyle. Şin harfini pek söyleyemezler. Mesela Filipinler de Tam tersidir. Onlar da şin, sin harfini söyleyemezler. Hep şin söylerler. Onun için ezanı okurken Bilal Efendimiz eşhedü diye değil, eshedü diye okuyor. Ve bunun şikayetiyle bazıları efendimize geliyor. Ne diyor kurban olduğumuz sallallahu aleyhi ve sellem? Diyor ki Bilal'i bana bırakın. Biz onun eshedüsünü Eşhedü olarak kabul ettik. Bitti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü budur. O günden sonra artık kim Bilal'e karışabilir? Resulullah onun tasdiklemiştir. O okuyuşunu ve o ezanını. 10 yıl fasılasız Hazreti Bilal peygamber mescidinde ezanı Muhammediye'yi Medine'nin semalarına duyuracaktır. Onun ilk ezanı bu. Gelin ikinci ezanına. Fetih ezanı. Hicretin 8. yılı. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam 10.000 askerle Mekke'ye gidiyor. Mekke fethediliyor. Kabe'ye doğru ilerlerken Sallallahu aleyhi ve sellem aynen atası İbrahim gibi elinde asa, dilinde hak geldi, batıl zail oldu muhakkak ki batıl yok olmaya zail olmaya mahkumdur ayeti birer birer putları deviriyor sıra Kabe'nin içine girmeye gelecek Resulullah iki kişiyle girecek içeriye dikkat buyurun Ali sen gel Bilal sen gel niye Ali niye Bilal Ali aileden biridir yıllar önce dalga geçmişlerdir Ali'nin imanına bu çocuk sana yeter demişlerdir. Ali o çocuğun, Resulullah o çocuğun yettiğini göstermek için fetih günü kabe'nin içine Ali ile girecektir. Bilal'e yapılan da, Bilal'in yaptığı o kamete bir yönüyle iltifattır. Bilal ile içeri girecektir. Resulullah kabe'nin içindeki putları da devirecek. Hazreti Bilal, Allah kendisinden ebeden razı olsun. Resulullah'tan bize tam 44 tane hadis rivayet ediyor. O hadislerden birini söylüyorum. Birini de en son söyleyeceğim. Özellikle iki tanesini de şunun için seçtim. Bukhari'de geçen iki hadisidir bunlar. Diğerleri başka kaynaklarda geçiyor. İlk hadis şu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam putlardan temizleyince Kabe'nin içini Bilal Efendimiz Resulullah'ın Kabe'nin içerisinde nasıl namaz kıldığını bize anlatıyor. O ilk hadis Bukhari'de Hazreti Bilal'in diliyle anlatılıyor. İkinci hadisi de en son söyleyeceğim dediğim gibi. Dışarıya çıkıyorlar. Resulullah ne diyor? Bilal diyor. Hadi bize bir ezan oku. Nerede okuyacak Bilal? Kabe'nin damında. O oraya çıkıp. Allahu Ekber Allahu Ekber deyince gözyaşları içerisinde ezanı okuduğu zaman Resulullah ağlayacak muhacir Müslümanlar ağlayacak ensar ağlayacak ama o gün iman etmemiş. Ve iman etmedikleri için de küfürden çatlayacak olan niceleri de Hazreti Bilal'in o halini gördükleri zaman kahrolacaklar. Zaten Resulullah onları kahretmek için Bilal-i Kabe'nin damına çıkarmıştır. Ne diyecekler biliyor musunuz? İsimler söylemeyeyim. Sonradan onlar da Müslüman olacaklar çünkü. Ne iyi oldu babam öldü de şu siyah karganın kurban olduğumuz Bilal'e öyle hitap ediyor. Şu siyah karganın Kabe'nin üstüne çıktığını görmedi. Başkası diyecek ki Muhammed bula bula bunu mu buldu? Niçin o başka biri değil diyecek? Başkası diyecek ki ölseydim de bugünleri görmeseydim başkası başka bir şey söyleyecek ama kim ne söylerse söylesin Bilal en güzel çağrıyı söyleyecek Allahu Ekber Allahu Ekber diyecek onun fetih günü okuduğu o ezan fetih ezanı olarak tarihe geçecek gelin üçüncü ezanına veda ezanı on yıl geçmiş aradan tarihler hicretin 11. yılına rastlamış Allah Resulü hastalanmış yatağa düşmüş. Bilal o günler yine peygamber mescidinin müezzinidir. Mihrapta Hazreti Ebu Bekir var. 17 vakit namaz kıldıracak Hazreti Ebu Bekir. Bilal zorlana zorlana ezan okuyacak o günler. Ama Resulullah odada ya hasta bile olsa hayatta ya Bilal okumaya güç bulabilecek. Ama ne zaman ki tarihler Rebîülevvel ayının 12'sine rastlayınca yani Allah Resulü doğduğu gün bu dünyadan göçecek hicri olarak yine günlerden pazartesiye rastlayınca o gün sabahleyin efendimiz biraz iyileşmiş iyileştiği için de Günlerdir evine gitmeyen Ebabekir gelip Resulullah'tan izin almış. Medine'nin içlerinde yeni bir evlilik kurduğu için yeni bir evi var. O eve gitmek için Resulullah'tan izin istemiş. Efendimiz de izin vermiş. Hazreti Ebubekir'e izin çıkınca sahabi anlamış ki Resulullah iyi. O sevinci yüreklerinde taşırlarken o anda Ayşe anamızın sesi duyulmuş. Allah Resulü vefat etti. Allah Resulü vefat etti. O hali biliyorsunuz Medine'nin. Bir anda Medine kararmış sanki Enes'in ifadesiyle. En sevinçli gün Resulullah'ın Medine'ye teşrif ettiği gün, en hüzünlü gün Allah Resulü'nün vefat ettiği gün. Ömer titriyor, haykırıyor. Hazreti Osman bir acayip olmuş o oyun. Hazreti Ali'de derman kalmamış Fatıma anamız babasının önünde her bir sahabi bir başka halde Bilal'de tir tir titreyerek gözyaşı döküyor. O anda onları kendilerine getiren ses Hazreti Ebubekir'in Bekir'in sesi oluyor. Hazreti Ebubekir Bekir söze şöyle başlıyor. Muhammed öldü Resulullah değil dikkat buyurun sırf onların dikkatini çekmek için. Her kim Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki o da her beşer gibi bugün ölümü tatmıştır. Ama her kim Allah'a inanıyorsa Allah mutlak hay ve bakidir, diridir, o ölmeyendir. Ebu Bekir'in o, o sesiyle, o sedasıyla müminler kendilerine geliyorlar. O anda da vakit öğleye doğru yürüyor. Gözler Bilal'in üstünde ama Bilal'de ezan okuyacak hal yok. O anda insanlar ısrar edince Hz. Bilal geçecek ezan yerine. Ezanı okumaya başlayacak. Allahu Ekber Allahu Ekber diyecek gözyaşları içerisinde. Ama söz Eşhedü enne Muhammeden Resulullah'a gelince öteye geçemeyecek Bilal. Gözyaşları içerisinde düğüm düğüm birikecek burada kelimeler ve o gün o okudu ezan Bilal'in Medine'de okuyacağı son ezan olacak o günden sonra da artık ezan okumaya takati kalmayacak Allah Resulü vefat etmiş Halife Hazreti Ebu Bekir'dir Hazreti Ebu Bekir'in o zorlu günlerinde Bilal yine de Medine'de kalmaya çalışıyor ama Resulullah'ın acısı ayrılığı öyle bir derin ki Hazreti Bilal bir türlü o acıyı o hüznü o ayrılığı yüreğinde bastıramıyor. Ve bir gün Ebu Bekir'in karşısına geçiyor. Ey Ebu Bekir diyor sen de duydun ben de duydum. Allah Resulü aleyhisselatu vesselam dedi ki amellerin en hayırlısı Allah yolunda cihat etmektir. Bana izin ver, ben cihat meydanlarına gideyim. Hazreti Ebu Bekir yaşlı gözlerle şunu söyleyecek. Bilal, sen gidersen ezanımızı kim okuyacak? Bilal diyecek ki zaten benim okumaya takatim yok. Allah Resulü yokken ben ezan okumaya bir daha güç bulacağımı zannetmiyorum diyecek. Böyle bir ısrarlı tavrı davranışta bulununca, Hazreti Ömer de onun gitmesini istemeyince Hazreti Bilal en son şunu söyleyecek: "Ey Ebu Bekir diyecek, şunu söyle: Beni sen Allah için mi azad ettin kendin için mi? Eğer Allah için azad ettinse bırak gideyim. Kendin için azad ettinse o zaman sana tabi olurum gitmem diyecek. Bu söz karşısında Ebu Bekir söyleyecek bir söz bulur mu? Seni Allah için azad ettim diyecek ve bırakacak gidecek. O günden sonra Hazreti Bilal'in hayatında Şam hayatı başlıyor. Şam'da kalacak ve cihada katılacak oradan oraya oradan oraya. Üçüncü ezanı dördüncü ezanıdır edersiniz Kudüs ezanı ve Şam hayatında okuduğu ezandır o ezan. Hicretin 17. yılı İslam orduları Kudüs'ü Mescid-i Aksa'yı Müslümanların ilk kıblesini Orada o zaman Hristiyanlar var onların elinden alıyorlar. Aldıkları zaman şehrin anahtarları bölgenin rahiplerinin elinde. Onlar diyorlar ki biz bu anahtarları ancak sizin halifenize emanet ederiz. Çünkü biz kitaplarımızda okuduk. Evet bir gün Müslümanlar burayı fethedecektiler. Ama bu şehrin değerini öğretme adına anahtarları ancak sizin halifenize emanet ederiz. Bu durumu yazıyor komutan Halid bin Velid orada, Amr İbni As orada, Ebu Ubeyde İbni Cerrah orada. Onlar bir mektupla olayı Hazreti Ömer'e bildiriyorlar. Hazreti Ömer sahabeyle istişare ediyor. Ne yapalım diye çoğu insan diyor ki Emir El Mümin'in savaşı kazanmışız. Emir'i komutanlara alsın diyor anahtarları onların elinden. En son söz sırası Ebu'l Hasan'da. Hasan'ın babası yani Hazreti Ali de. Sen ne diyorsun ey Hasan'ın babası diyor Hazreti Ömer. Ey emir el müminin diyor gitmelisin Kudüs'e gitmelisin ki kıyamete kadar gelecek olan Müslümanlara Kudüs'ün değer ve kıymetini öğretmelisin. Bu sözü duyunca Hazreti Ömer yola çıkıyor ve geliyor Kudüs fethediliyor anahtarlar alınıyor. Ve ilk ezan okunacak Kudüs'te. Hazreti Ömer Bilal nerede diyor. Bilal geliyor. Bilal diyor senden bir tek var. Allah sana Medine'deki ilk ezanı nasip etti. Mekke'deki ilk ezanı da sana nasip etti. İstiyorum ki Kudüs'teki ilk ezanda sana nasip olsun. Hadi burada bir ezanı oku da. Allah Resulü'nün ruhu da bundan şad olsun. Ve o Kudüs ezanını öyle okuyacak Hazreti Bilal yine gözyaşları içerisinde. Dönüp gelecek Şam'a. Şam'daki hayatı artık onun hayatının da son ezanıdır. Beşinci ezan artık son ezanı. Bir gün rüyasında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı görecek. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazreti Bilal'e diyecek ki Bilal bu ne vefasızlık. Yıllar geçti gelip beni ziyaret etmedin. Artık gelmeyecek misin Medine'ye diye soracak. Uyanacak gözyaşları içerisinde. Hanımı bize rivayet ediyor. Gözünden yaşları sinerken ya Resulallah diyecek. Ne vefasızlığı. Gelmeye takatim mi var ki? Senin karşına çıkmaya benim gücüm mü var ki diyecek. Ama emir büyük yerdendir. Hemen hazırlığa girişecek. Ve Şam'dan Medine'ye Allah Resulü'nün kabri saadetini ziyaret etmek için gelecek. Sessiz sedasız. Gelecek Efendimizin kabrini ziyaret edecek. O ziyaret anında da gözlerinden yaş dökülecek. Onu görecek Müslümanlar. Hemen Resulullah'ın oğulları olan ifademe dikkat edin. Allah Resulü öyle derdi çünkü onlara. Resulullah'ın oğulları. Her ne kadar Ali'nin ve Fatma'nın oğulları olsalar da onlar nesli Muhammed'idir. Hasan ve Hüseyin'den bahsediyorum. Onlar görecekler, varacaklar Hazreti Bilal'in yanına, sarılacaklar, hasret giderecekler ve bir ricada bulunacaklar. Bilal diyecekler yıllardır Medine senin sesine hasret ne olur? Bir kez daha bize bir ezan oku bir kez daha Bilal kıyamayacak Hasan ve Hüseyin'e onların isteğine, isteği üzerine ezan okumaya gelecek yine Allah Resulü'nün adını andığı yerde tıkanacak o ezanı da zor bela bitirecek zorlukla bitirecek ve bitirdiği o ezanda Hazreti Bilal'in okuduğu son ezan olacak. Artık Medine'de kalamayacak ne kadar ısrar ederlerse dönüp gelecek Şam'a gelirken yolda hastalanacak eve geldiği zaman yatağa düşmüştür o kadar hasta ve artık öleceğini hissettiği için yavaş yavaş o da Refik-i Ala yolculuğunda olmanın mutluluğunu yaşıyor yüreğinde hanımı Hint başucunda ah diyor ölüm ne acı ayrılık ne acı diyor. Hanım diyor öyle deme kavuşmak ne tatlı vuslat ne tatlı de diyor. Çünkü ben gidiyorum Muhammed'e ve ashabına kavuşmaya gidiyorum diyor. Hicretin 20. yılında 60 yaşlarında Hazreti Bilal Efendimiz Şam'da Rahimi Rahman'a yürüyor. Allah kendisine ebeden rahmet eylesin. Benim aziz kardeşlerim. Söylenecek söz çok ama insanında belli bir takati var. Ben fazla takatinizi zorlamayacağım. Ancak Hz. Bilal'in üzerinden size bazı mesajlar vermek istiyorum. Bu mesajları vereceğim. Son söyleyeceğim hadisi de yani onun Bukhari'de naklettiği ikinci hadisini de söyleyeceğim. Sözlerimi bitireceğim inşallah. Hz. Bilal... Bize çok şey öğretir de öğretti de ne kadarını söyleyebildim bilemiyorum. Ama özellikle o bize imanın değer ve kıymetini çok iyi kavrayarak marifet ufkunun ne demek olduğunu öğretti. Marifet olmazsa iman adına bedel ödenmeyeceğini aslında söyledi hayatıyla. Yine o bize gerçek manada peygamber nasıl sevilir? Muhabbet hayata nasıl hakim kılınır bunu öğretti. Yine o bize izzetin nerede olduğunu, izzetin ne demek olduğunu hayatıyla aslında öğretti. Yine o bize mahviyetin, tevazunun, bir Müslümanın hayatında nerede durması gerektiğini öğretti. Son olarak da o bize, Temsil, teslimiyetin Müslüman için olmazsa olmaz özellikte olan bir vasıf olduğunu söyledi. Yani Hazreti Bilal özellikle şu mecliste bize marifet, muhabbet, izzet, mahfiyet ve teslimiyet adına çok önemli mesajlar verdi. Ben verdiği mesajları size 5 cümleyle özetlemek istiyorum. Bakın Hazreti Bilal Efendimiz bize ne demiş? Bir... Marifet imanın ilk basamağı tasdik, ikrar ve amelin hemen öncesidir. İman hakikatlerini iyice öğrenmeli, neler olduklarını iyice kavramalı ve içselleştirmelisin ki hakiki imanı elde edip kainata meydan okuyabilesin. Gerçekten hakiki imanı elde eden kainata meydan okur. Öyle söylüyor bizim alimlerimiz. İman bir ağaca benzer. O ağacın kökü marifettir. Gövdesi tasdiktir. Dalları ikrardır ya da ameldir. Yer değişebilir ama biz ikrardır diyelim. Ya da daha doğru ifadeyle ameldir diyelim. Meyvesi ise ikrardır işte Hz. Bilal marifet ufkunun ne kadar önemli olduğunu hayatıyla bize gösterdi eğer biz bugün la ilahe illallah dememize rağmen hayatımızdan bir şeyler değişmiyorsa inanın onun anladığı o marifet ufkunu anlamadığımızdandır İkincisi, muhabbet kulluk yolunun en önemli azığı Olmazsa olmaz esasıdır imanın bir hakkı olarak Allah'ı Allah'ın bir hakkı olarak Resulullah'ı Resulullah'ın bir hakkı olarak sahabeyi gerçek bir sevgi ile sevmelisin ki rahmet ve berekete erişebilesin. O kadar önemli ki bu sözler. Benim değil bu sözler. Aslında her bir söz bir ayet bunların. O ayetleri de söyleyeyim de siz biraz araştırın. Muhabbet kulluk yolunun en önemli azığı olmazsa olmaz esasıdır. İmanın bir hakkı olarak Allah'ı. Ayeti söylüyorum. Bakara 165. Allah'ın bir hakkı olarak Resulullah'ı. Ayeti söylüyorum. Ali İmran 31. Resulullah'ın bir hakkı olarak sahabeyi. Ayeti söylüyorum. Şura 23. Gerçek bir sevgiyle sevmelisin ki. Rahmete ve berekete erişebilesin. Allah o gerçek sevgiye bizleri de eriştirsin inşallah. Üçüncüsü. İzzet. Müslümanın vazgeçilmez bir, bir özelliği imanın ona sağladığı şereflerin en kıymetlisidir. İzzetin kaynağının Allah Resulü ve müminler olduğunu unutma ki bu büyük değeri doğru yerlerde arayabilesin. Eğer sen ben İzzeti Hazreti Bilal gibi Allah da ve müminlerde değil de başka kapılarda ararsak gerçek zillete bürünürüz, zillete düşeriz de farkına bile varmayız. Allah bizi bundan da muhafaza etsin. İzzetin Allah'ta, Resul'ünde ve müminlerde olduğunun delili de Münafikum suresinin 8. ayetidir. Ayetler bize söylüyor. Biz zaten ilhamımızı oradan alıyoruz. Dördüncüsü bakın ne kadar önemli bir şey söylüyor Kurban olduğumuz müezzinlerin efendisi olan Hazreti Bilal. Mahviyet, küçüklüğünü bilip gurura kapılmamak. Aciziyetini unutmadan elde ettiğin her türlü ikramı Allah'tan bilmektir. Müminler içerisinde görünme arzusuna kapılmanın, kibirlenmenin, büyüklenmenin, ve kendini bir şeyler zannetmenin şeytan telkinleri olduğunu hatırından çıkarma ki kaymayasın, düşmeyesin, heva ve heveslerine yenilmeyesin. Asla ben oldum, ben bittim deme. Bak bu çağın hastalığıdır. Niye bu çağın insanı kendinden önce yaşamış olan... İslam büyüklerine Daha önceki nesillere göre Daha rahat dil uzatıyor Çünkü kendilerini Bir şey zannediyorlar Hatlerini bilmedikleri için Kendilerine değer katma Adına Değerli insanlardan değer çalıyorlar Değerli insanlardan Değer çalarak Değerlerinin artacağını zannediyorlar Ama bu yanlış Mahviyet insana Değer kazandırır kendini bir şey bilmemek, müminler içerisinde sıradan bir fert olduğunu unutmadan yaşamak, Hazreti Bilal'in bu çağın insanına verdiği en büyük ders, en büyük mesajdır. Peygamberin müezzini kız istemeye gidiyor, söylediği sözü size söyledim. Beşincisi, teslimiyet, bulunduğun makamın hakkını vermek, Söz ile değil... Hal ile tebliğ edebilmektir. Konuşanın çok... Yaşayanın az olduğu şu toplumda... Hazreti Bilal gibi... İslam'ı... Şanına yakışır bir biçimde... Yaşamaya gayret et ki... Aradan yüzyıllar geçse bile... Kapına gelenleri diriltebilesin. 14 asır sonra... Hazreti Bilal Halen bize bir şeyler söylüyorsa Durup bir şeyler bunun üzerinde Düşünmemiz lazım Bu madde çok önemli olduğu için Bir daha okumama müsaade edin Teslimiyet Bulunduğun makamın hakkını vermek Söz ile değil Hal ile tebliğ edebilmektir Şu sözü ben Kendi nefsime en başta söylüyorum Konuşanın çok Yaşayanın az olduğu Şu toplumda Hazreti Bilal gibi İslam'ı şanına yakışır bir biçimde yaşamaya gayret et ki aradan yıllar geçse bile kapına gelenleri diriltebilesin Allah'ım biz Denizli'de Bilal Efendimiz'in kapısına geldik sen bizleri onun cihana bıraktığı şu mesajlarla dirilt ya Rabbi sen bizleri onun mektebinden ve medresesinden ayırma ya Rabbi. Her ezan-ı Muhammediye'yi duyduğumuz zaman Hazreti Bilal gibi adam olmayı, İslam'ın şanıyla memnun olmayı, İzzeti gerçek adres bilinini bilerek, İzzeti doğru yerlerde aramayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Kıymetli kardeşlerim, Onun Bukhari'de naklettiği son hadisi söylüyorum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Sabah namazlarından sonra cemaate döner şöyle bir soru sorardı. İçinizden kim bugün rüya gördü? Sahabede görenler varsa söylerlerdi. Söyledikleri zamanda Resulullah o rüyayı tabir ederlerdi. Siz bakmayın şimdi millet rüyayı el düşürdü. Dedim ya en başta rüya sadık ve salihse nübüvvetin 46 cüzünden bir cüzdür. Soruyor Resulullah. İçinizden bugün rüya gören var mı? Sahabede ses yok. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki ben gördüm. Madem siz görmediniz ben gördüğüm rüyayı anlatayım size. Rüyamda kendimi cennette gördüm. Cebrail de yanımda. Size Bukhari'den bir hadis naklediyorum. Hadisi nakleden olayın kahramanı Hazreti Bilal. Rüyamda cennetteyim diyor Resulullah. Yanımda Cebrail cennette yürüyoruz bir de baktım ki önümde bir ayak hışırtısı var kim olduğunu göremedim sordum Cebrail'e Cebrail dedim kimdir o ayak seslerinin sahibi ya Resulallah dedi senin peygam senin mescidinin müezzini olan Bilal dedi Bilal dedi ben uyandım Bilal diyor Allah aşkına söyle sen ne yaptın ki Allah sana böyle bir ödül verdi ve bu ödülü de bana rüyamda gösterdi. Bilal ne yaptın diye bu sorunu muhatap olunca boynu bükük, mahviet içinde, göz yaşları içerisinde, yarasın Allah diyor. Ben Allah'ın kullarından bir kulum arkadaşlarımdan benim ne farkım var vallahi onlar ne yapıyorlarsa ben azını yapıyorum ne yapacağım ki ben fazla olarak Allah bana böyle bir ödül versin hayır diyor efendimiz hayır bir şey var diyor bir şey var olmazsa eğer bu kadar sahabenin içerisinde Allah sana böyle bir ödül vermez söyle bakayım ne yapıyorsun gözünden yaşı silerken Bilal efendimiz şunu söylüyor ya Resulallah bilmiyorum ama herhalde olsa olsa budur. Senden öğrendiğim günden itibaren bir an olsun abdestsiz gezmedim. Hep abdestli olarak bulundum. Ne zaman da abdest aldım, abdest aldım. O abdesti bana lütfettiği için Rabbime şükür olsun diye iki rekat namaz kıldım. Her abdest ve her abdestin arkasından iki rekat namaz. Ve sürekli hayatın her anında müminin silahı olan abdesti üzerinde taşımak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bunu söyleyince Efendimiz diyor ki işte odur. İşte odur. Sana o ödülü kazandıran odur. Ey Hazreti Bilal giderken bize böyle güzel bir şey de öğreterek gittin. Allah küçüklüğümüze rağmen bizi senin yolundan ayırmasın. Son nefesimize kadar hayatımızın son anına kadar senin ayak izlerine basarak yürümeyi bizlere nasip eylesin. Nasıl Allah bize Denizli'de senin adına bir meclis kurmayı nasip ettiyse inşallah meclislerin meclisinde en son günde Darusselam olan cennette yine kursen Meclisi sahibi sen ol ev sahibi sen ol biz de senin misafirleriniz misafirlerin olalım inşallah. Rabbim hepimize bunu nasip eylesin Rabbim duadan ayırmasın bize, bizi sizi Allah'a emanet ediyorum Hazreti Bilal'in sofrasında buluşmak üzere diyorum. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu